Bedir savaşı sonrasında peygamberli Medine'de bir yanda sevinç, bir yanda hayret ve endişe var. Sevinç var. Asker sayısı ve donanımı Müslümanlardan kat kat fazla Kureyş ordusuna karşı Allah'ın yardımıyla Bedir zaferi kazanılmış. Korku var. Müslümanlarla antlaşma halindeki Yahudiler Müslümanların bu zaferini hayretle karşılamakta ve Müslümanları yeni bir güç olarak kabul etmekte zorlanmaktadırlar. Medine'de biri diğeriyle karşılaşan her Yahudi Bedir'den söz açmakta ve teselli yolu aramaktadır. Ben koca zamanı esittim. Ensar kadar sözüne sadık kimseyi görmedim. Yıkılsa yerinden oynasa dağlar aldatılamaz sözünde çakılı durur onlar. Onlara ulaşan Mekkeli bir atlı harami helali anlattı. Her birinin darmadağın ellerini birleştirip bize çevirdi yüzlerini. Sanmam ki zaman bize güzel getirsin günlerini. Af eksen ne yapıyorsun? Ensara övüyor, Yahudileri küçültüyorsun. Bedir yönüne kadar Muhammed ve adamlarının... ...bu denli güçlü olacağını, Kureyş'i yeneceğini hangimiz düşünebilirdik? Ama biz Kureyş'e benzemeyiz. Kapıdan şu pazar yerine bir göz atın. Artık Müslüman kadınlar başlarını vücutlarını sıkıca kapatıyorlar. Gün geçtikçe sayıları artıyor. Bunun önüne savaşla geçilemez. Ah! Bakın şu örtülü kadın buruya geliyor. Şimdi ona bir oyun hazırlayacağım. Dikkatle izleyin. Altınlara bakacaktım. Ha tabii. Oturun şöyle. Ben de şöyle geçeyim. Şurada güzel mamullerimiz var. Bakın şu nasıl? Ne kadar? Ah, pahalı değil. Bir çeyrek. Daha sonra bakarım. Olur, başka zaman. <gülüyor> Siz insan değilsiniz. <gülüyor> Yahu ne zaman kadının eteğini oraya tutturdun... ...biz bile anlayamadık... <gülüyor> Gördünüz mü numarama... ...kadın saçını başını örterken... ...en mahrem yerleri göründü... <gülüyor> ...yörtüsünü topladı gibi kaçtı... <gülüyor> kim yaptı? He? Bunu kim yaptı? O kadına bunu kim yaptı diyorum... Vay vay... ...o kadın senin neyin olur ha? O kadın bir Müslüman... ...yani benim kardeşim... ...size kim yaptı diye soruyorum... Ben yaptım ne olacak... Al bakalım o zaman. Ne vurursun be? Ne vurursun <gülüyor> dörtürken adama? Al bakalım <gülüyor> sen de. <gülüyor> <be. gülüyor> Allah-u Ekber. <gülüyor> ee, ne ne yaptın? Öldürdün ama. İşte Müslümanların sonu. Müslüman kadının örtüsüne el atılmış. İnanç saldırıya muhatap olmuş. Ve bir Müslüman şehit edilmiştir.